Nesil yetiştiren tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz şekilde varın. Kendiniz için ilersini düşünerek hazırlık yapın. Allah'ın haram kıldığı şeylerden korunun. Ve O'nun huzuruna varacağınızı iyi bilin. Ey Resulüm, Mü'minleri müjdele! Bir de Allah adına yemin ederek, iyilik etmeye, günahlardan uzak durmaya ve insanların arasını düzeltmeye,